henüz hayır mevsimini yeni bir şekilde hayır mevsimini bitirmiş iken bizleri başka bir hayır mevsimine ulaştıran Allah-u Teala'ya hamdolsun. Hayırlı ve faziletli günleri senenin içine yerleştirerek senenin içindeki bazı zaman dilimlerini diğer bazı zaman dilimlerini üstün kılarak bu şekilde kullarına lütufta bulunan allah Teala'ya hamdolsun. Sanki daha dün gibi hatırlıyorum Muharrem ayının faziletini yapmış olduğumuz dersleri. Bundan önce bu konuyla alakalı, bu hususla alakalı birkaç Ders birkaç daha hatırlatma yapmıştık daha önceden. Dedik ya ömür takvimin yaprakları gibi hızlı bir şekilde dökülüp hızlı bir şekilde eriyip gidiyor. Birkaç gün sonra bizler Muharrem ayına gireceğiz. Allah bizler ömür verirse, Allah nasip ederse. Bu ay içinde bulunmuş olduğumuz ay Zilkade. Zilhicce ayıydı. E bu ayla alakalı da birçok faziletli günler vardı. Özellikle Zilhicce'nin ilk 10 gününün diğer günleri olan faziletin üstünlüğünü ne bir Aleyhisselat Vesselam sözlerinden, Allahü Teala'nın kelamından nakletmiştik. Böyle 20 günlük belki de bir gevşeme, böyle bir normale dönme yaşadık yaşamadık. Bir de baktık ki Allahu Teala'nın ayı, aynen böyle diyor Aleyhisselat Vesselam. Şehrullah, allah Teala'nın ayı Muharrem, kapımızı çaldı, çalıverdi. Tabi bugünleri de yeniden hatırlamamız, birbirimize hatırlatmamız lazım ki insanların çoğunun gaflette olduğu gibi bizler de ne yapmayalım, bugünlerde gaflette olmayalım. Dediğimiz üzere Allahu Teala yeryüzünde bazı mekanları ve bazı sene içindeki günleri diğerlerine ne yapmış? Üstün kılmış. Bugünlerde yapılan ibadetleri yahut da o mekanlarda yapılan ibadetleri diğerinde onun dışında yapılan ibadetlerden kat kat faziletli kılmış. Uyanık, salih amellerin peşine düşmüş bunu ölümseyen kul var Bu hayır mevsimlerini gelmeden önce bekler ve geldiği zaman da hazırlıklı olarak bu mevsimleri yaşayıp ihya eder. Gaflet içinde olan salih amellerin önemini henüz idrak edememiş, kavrayamamış. Kullar ise bakarsın ki üzerinden bir zilhicce geçmiştir, bir şevval geçmiştir, bir Ramazan geçmiştir, bir Muharrem gelmiştir, girmiştir, başlamıştır, geçmek üzeredir. Neyin ne olduğunu farkında değildir. O günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ayın biri, ikisi, üçü, dördü, beşi diye yaşar. Onun için bir farkı yoktur. Diğeri bugün Muharrem, bugün Muharrem'in onu, bugün Muharrem'in dokuzu diye yaşar. İkisi için de bu gün 24 saat... Ama birisi ceplerini doldurmuş, hazineyi, keseyi doldurmuş bir şekilde, diğeri ise gaflet içinde, Hüsran içinde ne yaptığını bilmeden boş amellerle uğraşmakta. Bizler de bu tür insanlardan olmamak için, bu güruhtan olmamak için sürekli teyakkuz halinde bulunmamız lazım. Sürekli teyakkuz halinde bulunmamız lazım. Birbirimize nasihat etmemiz, uyarmamız, uyandırmamız lazım. Çünkü öyle bir zamanda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki as-savarifu anil hak insanı hak yoldan sarf eden çeviren, meşgul eden ne var? Birçok sarifler var. Etkenler var. Tek bir tane değil. Birçok. Yani herkes şöyle bir hayatına baktığı zaman bu söylediğimin hakikatini görebilir. Yani Hakka ulaşmanın yolu bir tane. Ama o yolun üzerinde kurulan şeytanın hileleri binlerce. Binlerce. Evet. Muharrem ayı arkadaşlar allah Teala'nın Tevbe suresinde de zikrettiği üzere dört harem aydan bir tanesi. Dört harem aydan bir tanesi. Allah Teala Tevbe Suresi'nde diyor ki: "İnne iddetes şuhuri indallahi 12 şehren." Allah katında ayların sayısı 12'dir. Şimdi Allah Teala burada bir zaman ayarlaması yapıyor aslında insanına. Yani bu çok önemli bir mevzu, çok önemli bir husus. Yani hayatın intizamı için, düzene konulması için böyle bir şeye gerek var insanların hayatında yani. Düşünebiliyor musunuz mesela? Ay mefhumu olmasaydı. Sene mefhumu olmazdı. Sene mefhumu olmasaydı insanların yani yaşı belli olmazdı. Buna bağlı olarak birçok şey hayatta düzen tutmazdı. Mekkeli müşrikler bu haram ayları biliyorlar. <gülüyor> haram ayları biliyorlar ve bu ayların 12 ay olduğunu da biliyorlar. Senenin 12 ay olur ama işlerine gelmediği zaman ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ayların yerini değiştiriyorlar. Hatta bazı ilim diyor ki, bazen de diyorlar bir ay fazla ekliyorlar seneye. Hac, hangi ayda yapılıyor? Zilhicce, şu anda bulunduğumuz ayda. Eğer o ayda işleri denk gelmediyse olmadıysa bir önceki seneyi 13 yapıyorlar veyahut da o ayı uzatıyorlar, bir ay daha ekliyorlar. Bu şekilde ne oluyor? hiç ayını geciktirmiş oluyorlar. Yani araya bir ay başka bir ayı getiriyor. Savaş yapacak Muharrem ayında savaş yapmak haram. Diyorlar ki bu ay Muharrem olmasın. Allah Teala da diyor ki inne, inne e, iddeteş şuhuri indallahi aşar aşar. Allah'ın katında ayların sayısı 12. Fi kitabilla Allah'ın kitabında Allah'ın emrinde bu böyle. Yehu makalekes semavati vel ard allah Teala'nın yerleri gökleri yarattığı andan beri bu böyle. <gülüyor> Minha erba'atun hurum. İşte bu 12 ayın 4 tanesi var ki bunlar haram aylar. Diğerlerine nazaran bu aylar, senenin bu 4 ayı ayrı bir hususiyete ve öneme sahip haram olan, diğer aylarda haram olan hususların bu aylarda yapılması daha ağır. Aynı şekilde sevapların da, ecirlerin de karşılığı daha fazla. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bunu. İnnezzemane Adı istedarak hey'atiyüm khalaq Allahu semawati vel ard. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zaman zaman mefhumu bildiğimiz bu zaman dönüp dolaşıp Allahu Teala'nın gökleri ve yerleri ya da yeri yarattığı gündeki haline geri dönmüştür. Halini geri almıştır. Aleyhissalatu vesselam bunu veda hacında veda hacında diyor. Pardon. Bunu hac yaptıktan sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisin şerhine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz diyor ki ilim ehli, Yani allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gündeki halini almıştır. Zaman allah Teala'nın yeri ve gökleri yaratmış olduğu o gün yani. De neyse bugün de zaman o haline gelmiş yani diyor. Ne anlıyoruz bu ifade arkadaşlar? Yani zaman Allah Teala'nın gökleri ve yeri yaratmış olduğu o günkü halini almıştır. Lan ne anlıyoruz? Dikkat ediyor musunuz buna? Ne anlıyoruz bundan? Yani. yani. he Evet, evet. Yani Allah Teala'nın yerleri, yeri ve gökleri yarattığı zamanda aylar neyse şu anda da aylar aynı yani diyor. Yani Mekkeli müşriklerin oynadığı oynatmadan uzak şu anda. Çünkü onlar bir dengeyi bozmuşlar. Muharrem'i kimi zaman ertelemişler, kimi zaman başka bir ay sokuşturmuşlar. Bundan dolayı ayların sırası bozulmuş. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bugün Allah-u Teala'nın yeri ve göğü yarattığı dönemdeki gibi zaman ne yaptı? İlk haline geldi. Yani hac zilhicce ayında olacak artık. Bundan sonra zamanla Oynamayın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Es senatu isna aşara şehran. Bir yıl 12 aydır. Bir yıl 12 aydır. Minha erbaatu Erbaatun hurum. Bu 12 ayın 4 ayı haram aydır. Selâthu Selâthun mutetaliyat Bu aylardan 4 ayın 3'ü haram olan 3'ü peş peşedir. Mutetaliyat. Ne o Dört haram ay. <gülüyor> Zülka'da, Zülhicca <gülüyor> ve Muharram. Zülka'da, Zülhicca ve Muharram. Bu üç ay haram aylar. Savaşmanın haram olduğu cahiliye döneminde bile haram bu aylar. Biliyorlar. Ve bu aylar o insanlar tarafından tazim edilen Allah katındaki bu ayların fazileti Allah'ın endindeki yerini biliyorlar. Hatta az sonra gelecek cahiliye Arapları Muharrem ayında ne yapıyor? Oruç tutuyor. Cahiliye Arapları, Mekkeli Müşrikler Muharrem ayında oruç tutuyor. Yani hani Sürekli söylüyoruz ya o toplum dindar bir toplumdu. Oruçları var, namazları var, tavafları var, adakları var. Ve recabu mudar ellezî beyne cümâd ve şa'ban şa'ban ve cümâdel arasında olan diyor Mudar kabilesinin Recep'i. Yani Recep ayı. Üçü peş peşe geliyor. Zulka'da, Zulhicce, Muharram. Bir tanesi. Mudar kabilesine nispetle Recep ayı. Recep ayı. Cuma'da Cuma'da Thaniye, Recep, Şaban, Ramazan. Anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın bu dört ayı haram kıldığını ve bu dört ayın Allah katında faziletli ve tazim edildiğini bu şekilde görmüş oluyoruz. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam birçok hadislerinde Muharrem ayını zikretmiş. Bu ayda yapılması gereken bazı hususlara değinmiş. İmam-ı Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ''Efdalu sıyami ba'de şehri Ramazan şehrullah lezî ted'ûnehu'l muharram diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayından sonra Allah katındaki en faziletli oruç tutulan ay sizin diyor Muharram dediğiniz ayda tutulan oruç yani 2-3 gün sonra yaklaşık 3 gün sonra ya da 4 gün sonra başlayacak olan Muharrem ayı. Ve afdalu salati ba'del fariza farz namazdan sonra farz namazlardan sonra kılınacak en afdal en faziletli hayırlı namaz hangisidir? Kıyamul leyl gece namazı. Dedik ya yani zaman dilimleri var ki birbirlerine üstün kılınmış. Mekanlar var birbirine üstün kılınmış. Bir de ibadetler var ki Kuluna yapacak. Hangisini hangi anda yapacağını, hangisini ne zaman yaparsa daha faziletli olduğunu bilecek. Yani bu iş ciddi bir iş. Yani allah Teala'ya kulluk, öyle kulaktan doyma, e, duyma değil. İlim talep ederek, iz sürerek, ciddi davranarak yapılacak ciddi bir vazife kulluk yani. Diyor ki aleyhissalatü vesselam i̇bn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor bu hadisi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan İmam Bukhari de sayhinde naklediyor bu hadisi bize. Diyor ki Ma ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yetaharra siyami yevmin ala gayrihi illa hazal yevm yevme ashura, ve hazdaş yani şehre ramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ramazan ayı orucu ve aşure orucunu araştırıp takip ettiği gibi başka faziletli gördüğü başka bir diyor şey yok. Ee, oruç yok. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucunu ve aşure orucunu ne yapardı? Diğerlerini üstün kılar ve bu günleri takip eder. Araştırırdı. Ramazan hilalini ve Muharrem. aşura orucunu. Demek ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'dan sonra en hayırlı orucun Muharrem ayında tutulacak oruç olduğunu söylüyor. Ha bizler biliyoruz ki Nebi Sallallahu Aleyhi sellem Ramazan'dan sonra en çok hangi ayda oruç tutmuştur? Şaban'da oruç tutmuştur. Nasıl anlamamız lazım? Bu iki farklı rivayeti. İlim ehli farklı bir şekilde yorumluyor bu o, olayları. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, bir tarafta fiili var ki Şaban'da en çok oruç tutmuş. Bir tarafta kavli var ki diyor ki Ramazan'dan sonra Muharremayı en faziletli oluşturulacak aydır. Aslında ikisi arasında bir taarruz yok. Evet. Diyoruz ki Ramazan'dan sonra oruç tutulacak en faziletli ay nedir? Muharrem'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselam niye Şaban'da çok oruç tutmuş? En çok Ramazan'dan sonra oruç tuttu ay Şaban olmuş. İlmehli diyor ki ya aleyhissalatü vesselam Muharrem'de oruç tutacak fırsat bulamadı. Hastalık gibi, sefer gibi, savaş gibi yahut başka özürlerden dolayı yani. Ya da Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muharrem'in faziletini ne yaptı? Son dönemde idrak etti. Bu ikisi arasında bir çelişki yok aslında. Bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavliyle biliyoruz ki Muharrem orucu Allah-u Teala'nın katında Ramazan'dan sonraki en faziletli oruçtur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu orucu tutmayı emrediyor. Diyor ki i̇bn Abbas emara Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem bisavmi yevmi aşura el minel muharram <gülüyor> Muharrem'in 10. günü olan Ashura orucunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı bizlere? Oruç tutmakla emrederdi. Yani bu günü oruç tutma, tutma konusunda Aleyhisselam bize emrederdi. Onun için az sonra ilim elden nakiller yapacağız. Ramazan orucu farz kılınmadan önce farz olan oruç hangisiydi? Muharrem'in Ashura orucu. 10. gün orucu. Bu hadis Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. i̇bn Abbas yine rivayet ediyor bize Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Hine sâme Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam aşura ve amara bi Aleyhisselatü Vesselam aşure orucunu tutup bugünün oruç tutulmasıyla alakalı emri verince قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَوْمُنْ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارًا Dediler ki sahabeler ey Allah'ın Resulü bugün aşura günü Yahudilerin ve Hıristiyanların katında onların tazim ettiği bir gün. Ya onlar da bugünü biliyorlar. Onlar katında da bugün değerli bir gün. فَقَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki eğer كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ İnşaAllah سُمْنَا 9. اَتَّاسِعَ Aleyhisselatü diyor ki gelecek sene inşaAllah dokuzu da tutacağız o halde. Yani Yahudi ve muhalefet edeceğiz. Dokuzu da tutacağız. قَالَ فَلَمْ diyor ki İbn-i Abbas فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُغُفِّيَ رَسُولُ Sallallahu Aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَ ama Aleyhisselatü Vesselam bir sene geçmeden bu sözünün üzerinden ne yaptı? Vefat etti. Yani isteğine kavuşamadı. Şimdi de insanlar var ya, diyor inşallah namaza başlarız, oruç tutarız, başımızı örteriz. Yani bu temenniler boş temenni. Aleyhisselatü Vesselam geçmiş olan bir şey. O anda Aleyhisselatü Vesselam ayın dokuzunda olsaydı tutardı ama olaydan sonra Aşure'nin 10. gününde bu olay yaşadıktan sonra, tuttuktan sonra o günün orucunu tutuyor. dokuzu tutmasını imkansız, mümkün değil. Yani ayı geri döndüremez. Gö 9'una gelemez. Ne yapacak? Bir dakika sene. Temenni ediyor. Aleyhissalatü vesselam. Ama İbni Abbas diyor ki radıyallahu anh. Nebi Aleyhissalatü vesselam bir sene geçmedi ki vefat etti. Bir sene geçmeden Aleyhissalatü vesselam ayrıldı. Yani demek ki insan <gülüyor> Salih ameller konusunda hırslı olacak, elhamdülillah. Salih ameller konusunda gayretli olacak. Sonra sonra demeyecek. Yani ölüm birden ne yapabilir? Ansızın gelebilir. Bu hadisi de İmam Müslim rivayet ediyor. Evet. Nebi Aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiğinde arkadaşlar Yahudi ve Hristiyanların Bugünü oruç tuttuğunu görüyor Aleyhisselam. Yahudilere diyor ki nedir bu oruç? Onlara soruyor. Niye tutuyorsunuz siz bu orucu? Diyorlar ki bugün bizim için hayırlı bir gündür. Çünkü Allahü Teala bugün de İsrailoğullarını Firavun'dan ne yaptı? Kurtardı. Bu sebeple diyorlar Musa Aleyhisselam bugün ne yaptı? aşura günü oruç tuttu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bunu bildiriyorlar. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki Ne demek? Ben Musa'ya sizden daha evlayım, daha yakınım. Siz kimsiniz? Siz muharrif, tahrif. Onun dinini bozan, istediğinizi alıp istediğinizi bırakan, ona tabi olmayan insanlarsınız. Bu konuda ona almışsınız ama peygamberler Allah tarafından gönderilen, aynı daveti yapan, tevhide çağıran insanlar. Ben diyor ki Musa'ya daha evlayım, Musa'ya daha yakınım. Ve aleyhissalatü vesselam bugün oruç tutuyor Medine'de geldiğinde. Ve emara mihi ve insanlara da, ashabına da bugün oruç tutmayı ne yapıyor? Emrediyor. İbn Ömer, e, İbn Hajar rahimahullah fethül bari'de hadisleri taradıktan sonra diyor ki, hadisleri naklettikten sonra, hadisleri zikrettikten sonra bazı hadisleri ve bu hadislerden sonra diyor ki, ve هو خالق المجموع الأحاديث أن وكان واجبا لثبوت الأمر بصومه. Bu hadislerin tümüne bakıldığında diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinden dolayı bugünün oruç tutulması emrinden dolayı Aşura orucunun farz olduğunu anlıyoruz diyor. Aşura orucunun farz olduğunu anlıyoruz. Ne zaman şimdi gelecek cevabı. Ramazan orucunun farz kılınmasından önce. Ne zaman ki Ramazan orucu farz kılınıyor diyor ki Aşura orucu ne yaptı? Farziyeti düştü. Diyor ki, "ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنذاء العام". Sonra Aleyhisselatü Vesselamın, yani bu Ashura günü oruç tutma emri biraz daha pekişti. Aleyhisselatü Seyyidüsen bir <gülüyor> biraz daha pekiştirdi emrederek. Sonra diyor herkese duyurularak ilan edilerek biraz daha pekiştirildi. Summe ziyadatu bi bir man akala bil imsak. Sonra o gün haberi olmayıp Ashura günü haberi olmayıp yemek yiyip sonradan Ashura gününün olduğu onlara ulaşan kimselere Geri kalan günün saatlerinde yemek yememesi emredilerek yani oruç tutması emredilerek ne yapıldı? Bu orucun vacibiyeti biraz daha pekişti. Yani kademe kademe. ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال. Sonra annelerin çocuklarını o gün de emzirmemesi emredilerek o günün diyor farziyeti bir defa bir, biraz daha ne yaptı? Peki işte. sonra ayetler okuyacağız. Sahabe'den bir hanımefendi diyor ki o gün diyor çocuklarımıza ne yapardık? Bir şey vermezdik. Camiye götürürdük Aşura günü. Ve onları diyor ne, neyle oyalardık? Oyuncaklarla. Çocuk ağlıyor, acıkmış. Onlara bile uruş tutuyorlar. i̇l diyor ki İbdi Recep Elhamdeli Rahimahullah. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın orucu yani ne orucu? Ashura orucu. Şu dört merhale şeklinde olmuştur. Şu dört aşamada gerçekleşmiş. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bu orucu ne yapardı? Tutardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de henüz Medine'ye hicret etmeden önce bu orucu ne yapıyordu? Tutuyordu. Rivayet Muhadi ve Müslim'de. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Enne Kureyşen kânet tasûmu aşura fil cahiliyye. Kureyş kabilesi cahiliyede ne yapardı? Ashura orucunu tutardı. Thumme emara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'siyamihi. Sonra aleyhisselatü vesselam bu günün de tutulmasını ne yaptı? Oruç tutulmasını emretti. Farzı da Ramazan, sallallahu aleyhi sellem. Ramazan farz kılınınca Ramazan orucu dedi ki Aleyhissalatu vesselam: ve Kim dilerse bugün oruçlusun, kim de dilerse ne yapsın? Oruç tutmasın, iftar etsin. Buradan da anlıyoruz ki cahiliye döneminde ne vardı? Bu oruç vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci bu orucu tutmuş olduğu ikinci aşaması Medine'ye geldiğinde Medine'ye geldiğinde bir de bakıyor ki Yahudiler ne yapıyorlar? Bu orucu tutuyorlar. Deminden hadis okuduk ki Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere soruyor. Nedir? Niye oruçlusunuz bugün? Ki o zaman insanlar çarşıda sokakta birbirini görüyor. Değil mi? Alışveriş var. Şeyler var. Diyalog var. Bu manada birbirleriyle konuşuyorlar. Görüşüyorlar. Henüz İslam devleti tam anlamıyla oturmamış, kurulmamış. Saflar tam ayrılmamış. Allah için ee, cihat başlamamış. Aleyhisselam Vesselam bunların oruçlu olduğunu fark edince soruyor. Onlar da diyorlar ki bugün allah Teala'nın bizi Firavundan kurtardığı gün. Musa'yı Firavundan, Beni İsrail'i, İsrail, İsrail oğullarını Firavundan kurtardığı gün. Onun için oruç tutuyoruz. Aleyhisselatü Vesselam da bugün ne yapıyor? Oruç tutuyor. Üçüncü aşama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a oruç, Ramazan orucu farz kılınınca sahabelere artık Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Bu günün oruç tutmasını emretmiyor. Yani artık olay vücubiyetten, farziyetten düşüyor. Dördüncü aşama ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam ölümünden bir yıl önce, ölümünden bir sene önce Muharrem'in 10. günü ile birlikte ne yapmak istiyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir gün öncesi olan 9. günü de oruç tutmak istiyor. Ancak bu ona nasip olmuyor. 9. günü bir daha göremediğinden dolayı 9. günü tutmamış oluyor. O halde bizler ne yapacağız? Bugün oruç tutarken Aşure gününü, Muharrem'in 10'unu 9'u ile beraber tutacağız. Yani onun dışında Muharrem ayında... Oruç hususunda dikkat edeceğiz. Oruç tutmaya çalışacağız. Namazlarımıza dikkat edeceğiz. İbadetlere dikkat edeceğiz. Çünkü Allah Teala'nın katında hayırlı ve faziletli bir gün. Diyor ki: Seleme ibn El-Akwa radıyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emre raculan min eslem. Eleyse tu eslam Eslem kabilesinden bir adama emrederek أَنْ أَذِّنْ فِى النَّاسِ مَنْ أَكَلَ فَالْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَالْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَاشُورًا Diyor ki, Eslem kabilesinden bir adam aleyhissalatü vesselam. İnsanlar içinde seslen, insanlar içinde haykır, insanlara ilan et. Kim bugün yemek yediyse, gününün geri kalan kısmını ne yapsın? Oruçlu geçirsin, tutsun. Kim yemek yemediyse, henüz kahvaltısını yapmadıysa ne yapsın? Oruç tutsun. Buradan da ne anlıyoruz? Eğer bir insan yemek yemediyse ancak o gün Hilal'in gözüktüğü o anda ona haber geldiyse o anda haber geldiyse ne yapar? Orucuna devam eder. Devam eder. Farz oruçta bazı ilim diyor ki ihtiyaten kaza eder. Bazı ilim mehli diyor ki hayır bu kısadan dolayı, bu olaydan dolayı biz anlıyoruz ki eğer bir kimseye hilalin yani o ayın girdiği haberi, o ayın başladığı haberi sabah geldiyse o anda da bir şey yemediyse hatta bazı ilim diyor ki hatta yemiş olsa bile ne yapar o gününü tamamlar. Oruç geçirir ve kaza gerekmez. Bazı ilim diyor ki İhtiyaten kaza gerekir. Rubey bint Muavvid radıyallahu anh'a kalettir. Diyor ki sahabeden Rubey Ersela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gada Kural aşura ila kural ansar. Aleyhisselatü vesselam Medine'nin çevresinde olan, Medine'nin etrafında olan köylere aleyhisselatü vesselam, Ensar'ın köylerine Elçiler gönderdi. aşura günü sabahı. Sabah. Dedi ki bu elçiler oraya giden elçilere aleyhissalatü vesselam şöyle demelerini emretti. Men kâne asbah sa'imen fel yutim savmahu. Ne yapsın? Orucuna devam etsin. Men kâne muftiran kim de sabah kahvaltısını yaptıysa, oruç tutmuyor, oruca niyet etmediyse Felyutin baqiyete yumeh. Artık o saatten itibaren ne yapmasın bir şey yemesin oruca başlasın. Diyor ki sahabe lan yani bu, bu kadın. Fakunna ba'de zalik muhu? Bugünden sonra diyor bizler bu ayı bu günün ne yaptık? Oruç tuttuk. Ve Arapça bilen arkadaşlar dikkat etsin. Diyor ki nasumuhu ve nusawmihu sibyanana. Demek nusawmihu tutturduk Sibyanlara, çocuklara da oruç tutturduk diyor bugün de. Tef'il baba. Fa'ala yuf'ilu tef'il. Sibyanana sıgar. Ve men kana <gülüyor> diyor ki çocuklarımız diyor camiye giderdi. bizler de diyor camiye giderdi. Fenahabu <gülüyor> ilal mescid fe naj'alu lehumu l'u'ba min al'ihn. Camiye giderdik çocuklarımızla götürürdük. Onlara diyor yünden Yünden oyuncaklar yapardık yünden. Fe <gülüyor> iza اَعْطَيْنَا هَا اِيَّهُ حَتَّى يَكُونَ iftar İftar oluncaya dek, akşam vakti, güneş batıncaya dek onları düğüne abardık. Ağladıkları zaman bu oyuncaklarla evet. oyalardık. Demek ki o dönemin sıbyanları, çocukları bile bu dönemin ricallerinden, adamlarından daha evet. adam. Değil mi? Bugün koca koca insanlar sokaklarda... Alenen Ramazan ayında oruçlarını yiyorlar ya da artık çocuk gibi ağlıyorlar demeyeceğim. Çünkü o çocuklar öyle çocuklarmış ki oyuncaklarla sabredip, o açlığa dayanıp iftarı buluyorlar. Koca koca insanlar demek ki adam değiller. Ama nasıl bir adamlık? İmani bir adamlıktan bahsediyor. Yoksa... <gülüyor> her bıyığı ve sakalı çıkan adama adam denseydi, Değil mi? <gülüyor> o halde arkadaşlar anlıyoruz ki bugün yani Muharrem ayının 10. günü faziletli bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye dönemindeki Mekkeli Kureyşler tutarken Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de de tuttuğu sahabelerine tutmayı emrettiği Medine'ye geldiğinde tuttuğu insanlara tutmalarını emrettiği ta ki çocuklara bile orucun tutturulduğu böyle bir faziletli gün şimdi herkes bir not defterine bir köşeye bugünü not alsın hatırlatma Bugün şeyiyle, cep telefonlarını hatırlatmasını yazsın dokuzu ile onuncu gününü Allah eğer ona ömür verirse bilmiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile bugünün yani bu dokuzuncu güne yetişmeyi temenni etmiş ama ne yapamamış? Yetişememişti. Bugün arkadaşlar öyle bir gün ki Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam buyurduğu gibi diyor ki Ashura günü orucuyla Allah-u Teala'nın geçmiş sene günahlarımı Geçmiş senenin günahlarını affetmesini umuyorum diyor. Aşure gününün orucuyla aleyhissalatü vesselam. Hadis sahih-i müslimde. Sıyamu yevmi aşura inneni ahtasibu alallahi en sene allati kablahu. Geçmiş senenin orucunu keffaret kılacağına ümit varım diyor. Aleyhisselam vesselam. Allah-u Teala'nın bunu bekliyorum diyor bu oruçla. Demek ki böyle faziletli bir gün. Bizler de çevremizdeki arkadaşlara, annemize, babamıza, komşularımıza bugünün faziletini aktaralım, nakledelim. İnsanlara bu faziletli zaman dilimini hatırlatarak dinleriyle olan bir bağlantılarının olduğunu, dinlerinin onların senenin her anına, her dilimine, her gününe e, hitap ettiğini onlara bir şeyler emrettiğini hatırlatma adına güzel bir fırsat. Çünkü bazı insanlar var ki böyle sene içinde gelen, farklı zaman dilimlerinde gelen ibadetler aracılığıyla sayesinde Allah'la olan bağlantısını hatırlamaya başlıyor. <gülüyor> Adam 11 ay oruç tutmamış, Ramazan geliyor oruç, oruç tutmaya başlıyor. Bir hafta boyunca namaz kılmamış, Cuma'ya gidiyor. Ya da bir sene boyunca namaz kılmamış bayrama gidiyor. İşte bu insanları hatırlatmak lazım ki sadece senenin belli bir ayında oruç değil. Senenin belli bir gününde namaz değil. Haftanın belli bir gününde namaz değil. Bizleri yaratan Allah-u Teala bizlerden belli başlı şeyler istiyor. Bunları bize öğreten bir peygamber göndermiş. Ve öğreten ve bunu ilk uygulayan yaşamış olduğu toplumda ashabıyla birlikte bizlere güzel örnek olan peygamber göndermiş. E bizler de gerçek manada müminler isek, Allahu Teala Teala'ya iman eden insanlar isek ne yapmalıyız? Bu öğretilen şeyleri değerlendirerek amele dökmeliyiz. Evet. Bu konuyla alakalı <gülüyor> oruçla alakalı <gülüyor> onu namaz dersinin onu alalım. Oruçla alakalı bir şey soran varsa sorusunu alalım. Evet Tolga. 10 olur mu hocam? 10-11'li olur. Eğer 9'u tutamadıysa bir kimse 10 ile 11'i tutabilir. Onu yalnız tutmaktansa 11'i ile beraber tutmak daha güzeldir. Bugün evet. ayın Bugün ayın 27'si olması lazım. Zilice'nin Zilice 27'si olması lazım. Evet. 11 Onunla alakalı bir rivayet var 9-10-11 ile alakalı ancak Sahih Müsned, Ahmet İbn Ambel'in Müsned'inde ancak rivayetin zayıf olduğunu söyleyelim ehli. Ama yani rivayet olarak zayıf olsa da ilim diyor ki yani tutulabilir teharri etmek adına çünkü üç gün tutan bir kimse şimdi i Kayyım de zikrediyor rahimallah bunu Ashura'yı ne yapmış olur kesin yakalamış olur. Yani 9'unu, 10'unu, 11'ini tutan bir kimse Aşurayı kesin olarak yakalamış olur diyor. Önemli olan bu ayın yani e, belli günlerinde oruç tutmak, tümüyle olmasa da e, ezkara, kuraat, Kur'an okumaya, e, gece namazları kılmaya, ibadet etmeye e, önem verilmesi gereken bir ay.